الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا وهادينا إلى الحق محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم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 Zalala. Bugün yine salı günü Selefi Salihin akidesi kitabında Selefi Salihin akidesi derslerine devam ediyoruz. Altıncı asıldaydık. Altıncı asılda da 7 tane mesele vardır. Üç tanesini işledik. Bugün dördüncüsündeydik. Ne işledik? Çeramet işledik. ilham işledik. Rüya işledik. Bugün Sihir, sihirden dolayı bugün 5 ders sihirden ilgilidir. Sihir öyle bir korkunç bir alemdir ki tarihi simsiyah olan bir alemdir. Sihir kötü bir meslektir, kötü bir yoldur. Sihirin tarihi dedik ki simsiyahdır. Sihirin imamı yol gösterici de şeytandır. Evet, sihir yer üzerinde şeytanın mekidesiyle, tuzağıyla oğlu için insanları tevhidden alıp şirke sokmak için bir böyüc vesilelerinden bir vesiledir. Bütün dinde bütün dinler bütün peygamberlerin matodu sihre karşıymış ve yasaklanmış sihir. Çünkü neden? Sihir şirke, dalalete, çifre yol açan ve düşüren bir meseledir. Asıl budur sihirde. Sihir gözle güzel görünendir ama batini içi pislikten doludur. Sihir bir tane sihirbaz olmak için muhakkakçı çifrin ve şirkin en zirvetini gerçekleşleştirmesi lazım. Cel çektir sihir yapamaz. Onun için şeytanın en güclü neyidir? Silahlarından birisidir. Onun için her insan, her istediği insan sihir yapamaz. Sihir yapmak için ne kadar çifir, o kadar güclü sahir. Bu kaidedir. Ne kadar çifir etsen, ne kadar Allahu u Teala'ya isyan etsen, ne kadar Allah'u u Teala'nın heybetini isimlerini sıfatlarını Allahu Teala'nın emirlerini yasaklarını çiğnesen o kadar şeytana yakın düşersin o kadar şeytan sana güç verir. Gücünü şeytandan alan şeytanla ebedi hayatta beraber olur. Gücünü Rahmandan alan Allahu Teala'nın dostlarıyla beraber olur. Varabbimizle beraber oluruz cennette inşallah. Allah da bizi dostlarından etsin. Sihirin tuzağından bizi kurusun. Sihir şeytanın tuzağıdır arkadaşlar. Onun için ehl Sünnet sihiri itikat babına almıştır. Ahkam babında değil. Ahkamı var ise önce itikat sonra hükümlerini fıkıh babına gönderdi. Yani sihir bizim kitaplarımızda hem fıkıh-ı ekberde yer alır hem fıkıh ahkamda yer alır. ندر لوہت عبارت bir جزلچھ latif, güzel olan bir deyimdir. Sihir. Onun için sihir bazı e, lügatçede kullanılabilir. Sihir kullanılabilir lügatçede. Bir mahsuru yoktur. Yani asıl kelimenin bir mahsuru yoktur. Neden? Çünkü sihir nedir? yav sen sözünle beni büyüledin, büyü, büyüledin diyoruz. Nedir Aslında Çok güzel terim kurdun, cümle kurdun, ibara kurdun. Bizi büyüledin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'de bir rivayet var hatta Buhari Müslim'de ittifak eden inne minel beyani la sihra. Beyan nedir? Belagatte sihir var diyor. Yani adam öyle konuşuyor. Şimdi ben aynen meseleyi he, 4 5 cümlede anlatıyorum. Belagatten mahrumun belagatim zayıftır. Karşı taraf yani tamam anlıyor normal anlıyor ama bir tane çıkar dil kurallarını iyi biliyor dil kurallarına hakimdir öyle bir belagatlı sözler kalplerini büyür bu sihir luhatçadır luhatçe sihir kelimesinin bir mahsuru yoktur evet şer'en geldiğimizde ki bizim meselemiz şer'edir luhatçe önemli değil zaten شریatte sihir nedir ne kastedilir شریatte alimlerimiz diyorlar ki sihir nedir kelimelerdir kelimeler çözümler düğümler he? E, sahirin yaptığı bazı e, meselelerdir onları canlandırır, söyler, getirir. Bir dilden olur bu, bir de fiilden olur. Yani sahir dilden bazı kelimeler söyler, fiilden de bazı maddeleri maddelere katar, yani bir düğümler, yani bir mesele yapar, yani insanla bir parça elbisesinden alır, onu düğüm yapar, onu sihir yapar. Bu maddelerden oluşan bir meseledir شرعن sihir budur yani sihir muhakkak yen sözde olur yen fiilde olur کسیم de sihir olur sihir de hakikati var yani gözden görülür elden tutulun diye bir hakikati var sihrin. yani sihir sihir Ruya değil شہ دل şey değil. değil nedir sihir Hakikattir Yani insan یعنی انسان gibi bir mesele değil یہ üzerinde دیل bulan sihir bir بولان Bu بیرما de لید nerede tecelli eder sihir نر insanın üzerinde tecelli edebilir bu خطر Aklını, bozar. Kalbini hasta eder, bedenini hasta eder. Hatta sihir var, insanı öldürür bile. Bu hakikattir. Anlatabildim mi? İster direkt ister direkt olmuyor. Direkt nedir? Bir büyüm, bir şey eee e, senin eee bir parça elbiseni alır, yani saçından bir tel alır, bir şey yapar, sihir yapar, gönderir senin evinde, döşeğinin altında bir yerde. Bu nedir? Direktir insana. Yende laf, kelimeler, sihir kelimeler de seni uzaktan kumanda edebilir. Evet. Bu sihirdir. Bu hakikatidir. Yende sihir ne yapabilir? Bir cücü de var. İnsanı bir insana buğz ettirebilir, yani de sevdirebilir. Bu, bu da sihirin hakikatindendir. ehli sünnet bunu böyle inanıyor. Delil de bir sürü Kur'an'da, sünnette sihir denilgili ayetler var. Yani e, hakikaten bazen insan sahabe dönemine geldiğinde ne kadar rahatlıyor. Çünkü bu bid'atler çıkmadıktan dolayı İnsanlar ne yapıyorlar? Ma'lumun min ed-din Dinde zaruri olan bilinen bir meselelerdir. Ama ne gelip bir tane çıkıyor bu meseleleri inkar ediyor. Selef-i salihin, sahabe, tabiine tabi olan dördün imam başlıyırlar bunları reddetmek için delilleri getiriyorlar. Aslında bu metod sahaba zamanında yok iydır. Neden yok uydur? Çünkü Resulullah tebliğ ediyor. Onlar da emenni ve saddakna, semi'na Şiarları buydur. Yani bazen insan hep o dönemde yaşıyoruz biz ya. Selefi Salih'in akidesi, kendimiz Selef akidesiyle sahabe nasıl anlıyordu? İnsan bu, bu dönemlerde cevap vermek, reddiye vermek matodunu ben şahsen sevmiyorum. Anlatabildim mi? İnsanın yapısı, yapısında olmaması lazım. Ümmette de zaten reddiye vermek, alimler diyorlar asıl değil Reddiye zarurette verilir. O da her alim veremez. Uzmanın uzmanı verir. Ki tam kabiliyeti olsun, o şeyde uzman olsun, karşı tarafının beynini okusun, nasıl onu yok edecek Allah'ın izniyle onu bilecek bilecektir. işte insan bu şimdi ben sihir Kur'an kitapta var diyorsam insan utanıyor yani. Yani nasıl utanıyor? Nasıl olur bir tane sihri inkar eder? Ha imkâr eden var mı? Evet var. Kim var? Akılcılar. Akılcıların babaları muteziledir. Uşakları bugündeki gündeki onların uzantılarıdır. Bunlar nediler? Akılcı diler. Aklı neklın önüne çıkarttılar. Ben aklımla bir şeyi idrak etmesem hakikatini idrak etmem. O zaman sen kime ibadet ediyorsun? Rabbil alemin bir ara gaybtir. Neyi? Neyi soruyoruz Nereden Rabbil alemini biliyorsun? Eğer Resulullah bize haber vermese, izini görmesek nereden biliyorsun? Onun için biz bunları kale almıyoruz. Reddiyetsin de vermiyoruz. sihir babında aynen keramet gibi, ilham gibi, ruya gibi akılcılar bunları inkar ediyorlar. Bunlara biz reddiye vermeyeceğiz. Çünkü bizim işimiz değil. Biz bu konuda teslimciyiz. Nedir? eşittik itaat ettik iman ettik tasdik ettik bu bizim sambolumuzdur şiarımızdır nasıl bir tane savaşta bir düşmanını esir alır onun silahı yoktur kaldır elini el ya teslim der elini kaldırır ondan sonra karşı tarafı onu öldürür götürür esir eder onun elindedir değil mi hayatı o, o arada biz de öyle elimizi şeriatin önünde teslim olmuşuz Allah ne derse ona iman ediyor Bir de bir kısım var, bir kısım var, ifrat tefrite gidenler var. Bir kısmı inkar ediyor, bir kısmı da Allah kurusun sihirde ifrata gidiyor. Nedir? Her şeyi sihire bağlıyor. Sihirden amel ediyor, sihirden çözüm yapıyor. Allah kurusun bunun da durumu kötüdür. Velev ki Musulmanlarda bu var. Mesela büyücüye başvurar, çahinlere gider. Bunlar var, bunlara geleceğiz inşallah, diyeceğiz. Delile gelirken Tabi ahl-i sünnet alimleri de diyorlar ki sihir bu hakikati dedik var. Sevdirir, buğz ettirir, öldürür, hasta eder. Bunlar hepsi neyle olur? Allah'ın kevni iradesi kaderiyle olur. Allah'ın bu kevinde kaderi, kimin kaderi geçerlidir? Allah'ın yazdığı geçerlidir. Onun için hiç kimse kalmaz. Bir şey değişemez. Keramet, mucize, ilham, rüya. Bunlar kimin elindedir? Sihir, Allahu u Teala'nın izniyden olur. Hiçbir zaman bu Allah, Allah Halik'tir. Bu dünyayı, evreni yaratmıştır. Allah'ın yarat yarattığı e, mahlukatında, evreninde kimin hükmü geçerlidir? Yaratan. Her şey Allah'ın emriyle olur. O zaman niye oluyor? O biz onu soramayız. Allah'ın bir hikmeti var. Bazını biliriz, bazını bilmeriz. Asıl olan alimler diyorlar ki asıl olan hikmet bilinmez. Asıl hikmet mümin için nedir? Allah demiştir. Bu asıl hikmettir. Allah demiştir biz de teslim oluyoruz. Ama hikmet gelmişse şeriat biz tekellüfsüz Şeriat kendisi hikmeti açıklıyorsa biz orada güzel orada aklımızı muhatep eder. Şey oluruz. Mesela e, içki haramdır. Çünkü Ummul Haba'is Resulullah demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Hikmetini vermiş. Kötülüğün anasıdır. İçki. Bu türlü hikmet geldi biz olmasa allah Teala sihire de izin vermiş bir hikmeti var. Çünkü bu dünya intihan tarlasıdır. Evet. E, delile gelirse birçok delil var. Bakara surasında Harut Marut meselesi. O بکارور آیت میں دورد fil سوری نَفَّاتِ فِالْعُقَدْ فَلَقْ سُرَسِ فَلَقْ نَس bilirsin her günde okuyoruz bunu نَفَّاتِ nedir? yaşlı kadınlar üfleyenler neye? düğümler düğüm yapıyorlar o şeylere üflüyorlar üflediklerinden oluyor sihir oluyor demek ki bazı sihirler üflemektendir burada demek ki zikrediyor bir de Hz. Musa'nın biliyorsunuz meselesinde Hz. Musa E, sihir mucizesi Aslında da sihirbazlara geldi. Çünkü Hazreti Musa zamanında sihir en üst kademedeydi. Ondan dolayı sihir e, Musa Hazreti Musa sihir gelirken ne dedi? Hazreti Musa dedi atın e, siz sen at ya Musa yoksa biz sihir yaparım. Önce Hazreti Musa dedi siz yapın. Onlar diyor ağaclarını attılar. İplerini attılar. büyük ilanlara çevrildi. İnsanlara öyle geldi gözlerine. Teheyyül ettiler. Orada Allah Teala ne diyor? وَجَاءُ بِسِحْرِنْ عَظِيمُ Çok azim. Yüceltiyor Allah Teala. Yani en büyük sihir, Fır'an'ın sahilleridir. Allah'ın şehadetiyle. Böyük bir sihir getirdiler. Azim bir sihir getirdiler. Hatta öyle sihir getirdiler ki حضرت مسبر یونیچن سلام دے دیس şey var. insanı yok eder. Dünyasını, ahiretini heleke gönderir. Biri de nedir? Çiğikten sonra sihirdir. Ondan dolayı arkadaşlar sihir, kitap, sünnet icmala sabittir. Var, e, biz inanıyoruz buna insan olarak. Cücü de var. Allah Teala bunun da fıkhını bize vermiştir. Dinimiz bize getirmiştir. Başımızı boş bırakmamıştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceğiz. Şükredeceğiz. Ama o akılcilere de sihri inkar ediyorlar. Allah hidayet versin deriz. Çünkü onlar aslında havalarına, nefislerine tapıyorlar. Detaylı yollarda şeytana tapıyorlar. Evet. Başka bir çaresi yoktu. Aklı din yolu şeytanlığa rahmetten kavuldu. Aklını ön plana çıkarttı. Allah ebedi kavdonu. Ama Hazret Adem Allah Teala affettiğinden Allah şey Hazret Adem aklını ہزرافر بنوانسی Adem'in جلد آخلانات O bizim babamız İsa, biz günah işleyebiliriz. Allah Teala diyor ki, siz günah işlemeseniz sizi yok eder, başka kullar getirir, günah işlesin, tövbe etser ben de affedeyim. Allah bundan hoşnut oluyor. Biz demek ki bilerek günaha düşmeriz. Ama muhakkak her insan düşer. oğlu zayıftır. Düştük, hemen tövbe ederek babamız gibi. Tövbe de, bu adabı dinimizde bize öğretilmiştir. Evet. Şimdi ee, Sihir dedikçi ehli sünnete göre hakikati var. Hakikati nedir ehli sünnet diyor sihrin? Yani sihir neyden oluşur? Biz dedik o çözümlerden maddeleri var oluşur. Ama asıl sihir diyor ki eee e, asıl sihir şeytanla insanın arasında nedir? Bir bağdır. Asıl sihir budur. Şeytanla insanın arasında bir bağdır. O bağda nasıl olur? Çünkü o olan üstü gücü biz e, keremette galiba söylemiştik. 7 tane olan üstü güc var evrende. E, birisi nedir dedik? Sihirdir. Üç tanesi herdedir. E, dört tanesi herdedir. Üç tanesi şerdedir. Şerdeki olanın biri nedir? Sihirdir. Onun için sihir şerdir. Şerin imamı, önderi, mürşidi kimdir? Şeytandır. Onun için sen sihirbaz olmak için, sihri öğrenmek için muhakkak sen şeytana tapacaksın. Şeytanla bir anlaşma yapacaksın. Biz Allah'ın evliyası olmak için Allah-u Teala ile bir anlaşma yapıyoruz. Önce dinine giriyoruz. Beş İslam'ın şertinin altına imza atıyoruz. Sonra e, imanın şertlerini işliyoruz. Sonra Allah'ın emirlerine uyuyoruz. Nehilerinden uzak duruyoruz. Ne oluyor? He? Allah'ın has adamlarına kadar çıkabiliyoruz. Şeytanın adamı olmak için şeytanla anlaşma yapacaksın. Şeytan ilk anlaşmasında sana diğer sihirbaz olmak için sana gelip sağ gösterip sol vurmaz. Sana orada dobra konuşur şeytan. Sihirde Dobra gerçekçidir. Şeytan bazen gerçekçi olur. Doğruda da olur. Genelde batıldadır. Doğruda nadir zamanda olur. Sıkıştığı zamanda. Ne zamanda doğru oldu? Bedir'de ne dedi? Melekleri görürken kaçtı. Dediler nereye gidiyorsun? Kafirler. Sen bize söz verdin. Dedi ben gördüğümü siz göremiyorsunuz. Ben Allah'tan korkarım dedi. Doğrucudur. Abu Hurayra yine dedi. Dedi ayetel kursu oku. Şeytan sana geceler gelemez. Resulullah ne dedi? Doğru diyor ama kendisi yalancıdır diyor. Anlatabildim mi? Şeytan burada dobracıdır. Doğru konuşuyor. Sihirbaz soyundu sihire. Şeytan diyar ona imza atacaksın benim kriterlerimi. Nedir kriterlerin? İlk önce Allah'a kifir edeceksin. mi? Allah neyi emretmişsen onu yerine getireceksin. Neyi yasaklamış onu yücelteceksin. pislik yuvası olacaksın. He? İnsanın idrarıyla yüzecek. Vesaire bir sürü ne kadar işte bak eee şiirbazlar, birçoku görürsünüz. E, kedi keseller, e, bilmem e, bazı hayvanların kanlarıyla, bilmem neylerden, bazı hayvanların e, cinsel organlarıyla bir sürü bunun eee şeyi var. Şimdi biz bunu detayına inmek e, hem dersimiz değil. Hem avamı açıklamak bunun olmaz. Anlatabildim mi? Bunları hepsini ne yaparlar? Getirirler. Şimdi biz ezbere, belki aklımıza girmez. Neden? Telefizyonda sihirbazları görürüz Çok takım elbise girmişler. Yüzleri temiz, kremle vesaire. televizyon dışı ile zannediyoruz sihir budur. Bunların içleri pisliktir. Çünkü sihirin tarih boyunca nedir? Pisliktir. Pisliktir, sihirbaz. Sihirbazın bak eskiden mat masallarda da bir günde de büyücüler, cinciler her zaman gidin bakın evlerinde ne var? Kap nuh perde açılmaz, ev pislik kokuyur. Yani bu bir olmasa olmazdır. Bunu her çeş şey bilir. Evet işte sihirin aslı nedir? Şeytanla bu konuda imza atacaksın. Ne kadar küfür Rabbil alemine Esyan o kadar yücelirsin, o kadar şeytan senin dozunu attırır. En güçlü sahir en güçlü nedir? Cafit. Bu sefer inat küfrü sihir küfrü farklıdır. Biliyorsunuz küfür derece derecedir, cehennem de dereke derekedir. Mesela Ebu nedir? Küfrde imamdır. Ama onun küfrü erkekcedir. Neden? Adam yani inkar ediyor. Ama sihirbaz en pislik şekilde şafir olur. Onun için Allah subhanahu teala sihirbazın hükmünü şimdi geleceğiz. İslamiyet hiç affetmez. Hiç perdeyi aralamamış, kapıyı aralamamış sihirbazın hükmünde. Anlatabildim mi? Sihir kifrün en adisidir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedi halak edici amellerden, şirkten sonra sihri sayar. Evet. Bir de Ne kadar dedik şeytana itaat etsen o kadar sihrin güclü olur, insanlara etkin hayatta fazla olur. Şeytana o kadar yakın olursun. Dünyada şeytana yakın olan, ahirette de müjdesini almış, onu ile cennet, şeyde, ateşte barabardı. Bu, böyle bilinmesi lazım. Hakikati budur. İyidir, sihir dedik olan üstü bir şeydir. Çeramet, mucize de olan üstü bir şeydir. Sihir, şeytana tapanların elinde e, gö görünür. Ama çeramet, Allah'ın has adamları elinde görünür. Bunu işlemiştik. Yani çeramet ehli imanda olur. Allah'ın rahmana tapanlarda olur. Mucize Allah'ın elçilerinde çıkar. Burada anladık mı? Çerametten sihrin farkı nedir? Mucizenin farkı nedir? Bunlar Rahman'a tapmışlar. Olar Rahman'ın baş düşmanı, insanın baş düşmanı kimdir? Şeytandır. Allah-u Teala diyor. <gülüyor> Benim ve sizin düşmanınızdır. Sakının bundan. Bir de adımları var. Bunun adımlarından da dikkat edin. Evet şeytanın bütün planları bize anlatılmıştır. Sihir kat çeşittir? Sihir alimler diyorlar ki içi çeşittir. Bir çeşiti hakikidir. O bir çeşiti hakiki değil. Hakiki olan sihir nedir? Hakiki olan sihir şeytana tapanlar dedi hakiki sihir getirebilir. Şeytan vasıtasıyla cinlerden alışveriş yapanlar. Çünkü şeytanın adamları ins var cin var. Şeytan cinden olduğu için cinden adamları daha çoktur. İnstande adamları var. Bunlara tapanlar, bunlardan alışveriş edenler, yene çavcablara tapanlar, e, yıldızlara, gezegenlere onunla biliyorsunuz sihir, o da bir nevi sihirdir. Yıldızlardan e, e, e, e, yıldızlardan şey koyarlar. Bu konuda e, ne kadar şeytana taptın? Bu bu sihirde hakiki sihir Etkilersin, hastalarsın, e, sevdirirsin, nefret ettirirsin. Bu gerçekleşir. İkinci nevi sihir nedir? O da <gülüyor> hakikat değil ama göz boyamasıdır. Senin gözün öyle geliyor. Mesela sihirbaz ağzına cületi indiriyor. Yani kılıçı indiriyor. Asıl o indirmiyor. Sen öyle geliyor. Gözün öyle geliyor. Hz. Musa'nın da ne dedi? Azim bir şehir getirdiler. Fır'an'ın sahilleri. Ayette diyor ki insanların gözlerine öyle göründü. Asaları, ipleri böğük ilana gibi göründü. Aslında bunun aslı yoktur. Televizyonlarda görüyoruz işte adam şapkanın içinden göverdiğini çıkartıyor, davşan çıkartıyor, e, vesaire bir şey yapıyor, cületi tür, cületi ağzından çıkartıyor, yani, e, şey froson e, lambasını e, midesine indiriyor. یا yani aslında bir indirmiyor bu بھندر میور بو اندر میور Evet bu da سہر در سہر یدھ چ حقیقان olan sihir şeytanın şeyindedir Evet ایویت عارب سورہ سندہ شہرو ناسی وستر حبوہ وجہ اوبی سہر اویم iplerde atar insanları korkuttular. Gözleriyle büyük ilanlar gördüler. Yani böyle acayip ilanlar insan onu görünce korkuyor. Halbuki onlar nedir? Değil. Şimdi biz müminler olarak biraz demiştik şimdi. Yani bu kader etkileri var, bu kadar olan üstü şeyleri var. Ama elhamdülillah buradan da ben size müjde vereyim bütün müminlere de Hiçbir sihir mümine işlemez. Allah'ın ismiyle hakiki mümine işlemez. İşlese de Allah'ın emriyle işler. Her şey Allah'ın emrine bağlıysa o zaman bizim de korkumuz var. Değil mi? Neden korkacağız? Yani sen Allah Teala'nın kuruması altındaysan neden korkuyorsun? Şimdi biz burada oturmuşuz. Dışarıda ne var? şey var. Çatışma var, yani hırsızlar var ya haydutlar var, değil mi? Ne yapmış insanlar? Demir koymuş pencerelerine, bekçi koymuş, alarm koymuş. Biz ne yapmışız? Bir sürü kurumamız var, silahlı insanlarımız var dışarıda. Biz burada arkayın oturmuşuz değil mi? He? E, halbuki filmlerde görüyoruz kurumaları nasıl indiriyorlar? Şeyleri basıyorlar. İnsan insanların üstündür. Değil mi? Teknüelci eden kamera koyuyorlar, hırsızlar geldi oları bir nevi iptal edebiliyorlar. Çünkü onu insan yaratmış. Aynen insan çözebilir onu. Ama sen Allah'ın kuruması altına girsen kimsenin ziyanı verebilir. Onun için Resulullah İbni Abbas'a dedi bu dünyada yolcu gibi ol. Yolcu yoluna gerekir. Sen ahirete yol ediyorsun. Bu dünya nedir? Benim için geçicidir. kalıcı değil. Ahiret yolu. Makamımız ahirettir. Dedi ki bu dünyaya ümmet toparlansa sana zarar versin. Allah yazmamışsa o veremez. Bu dünya toparlansa sana bir fayda tokundurulsun. Allah yazmamışsa onu sana veremez. Onun için biz bu sihir aleminden korkmayalım. Asıl olan sihir bize işlemez. Eğer ama sen nesin? Hakiki mumisin. Ama ortada İslamiyet'ten istediğimi alıyorum, istediğimi almayayım. keyfime göre takılıyorum. Yerine göre mümin, yerine göre işte ne yapayım? Bu adamlara sihir, hem de gülcü bir işler. Neden gülcü bir işler? Çünkü zaten kafir. Şeytan ne diyor? Bir kuralı var şeytanın. Kaçanı tut kalan maldır. Zaten onlar kendine tabi ettiler. Onlardan ne uğraşsın? Zaten benlendiler. Kimiyle uğraşır? Bu ortadakiler. Ortadaki şeytanın her zaman neyi altındadır? blajektörün altındadır. Şeytan en güçlü adamlarını, en çok adamlarını ortada olan Müslümanlara gönderir. Ama ehli iman ehli iman sıfatınla sıfatlanan, onun amelleriyle yaşayana avalallah şeytan yaklaşamaz. Burada Hucur suresinde 40. ayette Allah Subhanahu ve diyor? İnne ibadiye leysa aleyhim sultan. شیطانا diyor. Diyoruz. Benim kullarıma senin gücün geçerli değil. Kimdir kulları? Allah-u Teala'yden diyalog geçiyor. diyor ki bana izin ver. Ebedi yaşayayım. Ademoğullarının hepsini sürüklerim cehenneme kendimle. diyor Git senin için adam Ademoğulları için sene uyanlar için cehenneme yaşayın. Sene verdim. Ama benim muhlis halis ehli iman kullarıma yani şey işleyemez olalım üstesna işte burada inne ibadiye onu için ben Allah'ın kuluyum dersen kulun hakkı bu celimenin altını doldurman lazım Allah benim ilahimdir bu celimenin altını doldurmamız lazım yoksa lafta kalsa ne olur ben Allah'a kulluk ediyorum e kulluk dilden olmaz kulluk fiilden olur emelden olur altını doldurmak lazım Haqiqat kulisan evvel Allah ne sihir ne sihirbaz ne büyücü ne cinci ne üfleyici bize işleyemez. Sonra 7. ayette Bakara suresi'de ve ma hum bi darrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Sihirbazlar da şeytanın adamları cin ve ins Allah'ın izni olmadan hiç kimseye işleyemezler. Cahf'de işlemezler. İlle ki Allah izin verirse. Allah-u Teala'nın da şertleri var, kuralları var. Demek ki mûmine işlemez. Ya mûmine işlese o da Allah'ın hikmetidir, imtihandır. Ona da geleceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Evet, şimdi bu müjdeyi aldıktan sonra sihrin hükmü nedir? Şimdi sihir bildik. Tehlikelidir, pisliktir. Hükmü nedir? Şimdi İslam dini, İslam dini ne için gelmiş? Beş zarureti kurtarmak için. İslam'ın genel kaidesi nedir? Bu beş zaruret var. İslam'da bunu sağlamak için gelmiş. Bu beş zaruret nedir? Din. İslam dini dini kurur. Dine sahip çıkar. Yani şeriat devleti halifenin birinci görevi nedir? İnsanların dinine sahip çıkar. Kurur. Şirk koşulsa şirk koşanları yok eder. Bidat koşanları yok eder. Zihirbazları yok eder değil mi? Bunlar dini bozanları yok eder ki nefis insanların nefsini kurur. Yani devletin görevidir İslam devletinin. insanlara ne zerel veriyor onu kurulması lazım. Onun için İslam devletinde bir tane istediği bir ürünü satamaz. Eğer o ürün zereli var ise. Onun için İslam devletinde içki satılmaz, arayın satılmaz, sigara satılmaz Balandır bunlar insana zarar verilir zehir satılmaz vesaire. 3. İslam devleti neyi kurur? Şeriat devleti insanların malını kurur. Kimse kimsenin tecavüz edemez malına. Haksız yere alamaz. Alsa cezası var. Dördüncü, Erzlarını, namuslarını kurur. Hatta iftira atsa İslam devletinde biliyorsunuz ne kadar şey var. 5. mesele insanların aklını kurur. Akıl nedir? Yani insanın aklını ne güceltir? Allah'ın dini. Bak, insanın beyninde milyonlarca hücreler var. Birçoku çalışmaz. Biz beynimizi şu anda hepimiz %20 çalıştırmıyoruz beyin hücrelerini. %20 adam var. Bir de oturanların bir kısmı %5 çalıştırıyor. Anlatabildim mi? Ama hepsi ustadır belki. E, e, Doktorası var, mühendistir. Yüzde beş, yüzde on çalıştırıyor. beynin hücrelerinin sınırı yoktur. Sınırı yoktur. A -a açtık camını açılır. Onun için hafızlar, hafızlar her zaman üstün zekalı olur. Hücrelere hepsi çalışıyor. Anlatabildim mi? Onun için insan istese hafız olsun, olur. Hafız değil. Hafız bir şey değil. Hafız ve Kütüb-i Tis'a'yı senediyle ezberliyor bugün de çocuklar var. Hücrenin önü at aç açıktır beynin. E İslam dini gelmiş bu beyni korusun. Bugün de İslam İslam'ların beynine uyuşturuyor. He? Müzik, televizyon, oyunlar, PlayStation. Bunlar ne yapıyor? Beyni tembelleştiriyor. İslam dininde şeriat devletinde bunlar haramdır arkadaşlar. Bunun da müjdesini vereyim size. Neden? İslam dini mükelleftir. Aklı kurusun. Onun için tavla oynamak, okey oynamak, kağıt oynamak, şatranc oynamak İslam'da haramdır. İcma etmiş ehl-i sünnetin üzerine. Bunlar üzerinde icma var. Haramdılar. Anlatabildim mi? Neden? Çünkü bunlar beyni çalıştırmaz, uyuşturur. Bakmayın siz şatranc diyorlar beyni çalıştırır. Çalıştırsaydı İslamiyet buna haram kılmazdır. Bu bir nevi şeytanın oyunu. beyni, Resulullah he? en büyük kumandaydır, en büyük lideridir. Şatranız mı oynadı? Haşa Resulullah'tan. Hayır. Hazreti Ömer dünyaya ele geçirdi. Şatranız mı oynadı? Beyni süper iyidir. Anlatabildim mi? Onun için İslam dini bunları kurmaya gelmiş. Eydir sihir bunları ne yapıyor? Bu beş şeye zerel verir. Dine zerel veriyor. Evet adamı çifre götürüyor. Nefse zerel veriyor. Evet insanların e, hasta eder dedir öldürür Sevmediğin insanı sevdürürsene sene, sevdiğin insanı buğzettirir sene, mala zarar verir evvel, malını boş yere harcıyorsun Bazen insanı öyle sihir yaparlar, malını carcurt yapar. İriz, namus, sihir yaparlar. Kadın gelir sene teslim olur, erkek gider kadına teslim olur. Bu sihirler yapar. Akıllı da sihir nedir? En bozucu şeylerdir. Ondan dolayı bu hepsi sihirde bulunduğu için İslam dini sihiri haram kılmış Sihir küfürdür demiştir. Yaratabildim mi? Sihir haramdır, küfürdür. Sihri öğrenen de kafirdir. Bunun üzerine bütün şeriatler icma etmiştir. Yani ne kadar peygamber var şeriatlarında gelmişse sihir ve sihir yapmak haramdır. Onun için İslam dinini bozan meselelerden bir mesele sihirbazlıktır. Sihirdir. Sihir öğrenmek ve öğretmek ve yapmak nedir? İnsanı şey ne yapar? Çifra götürür. Tabi burada da bir sürü ayet var. Hadis var. Ne var? Ee, ayet var. Mesela en meşhur Ayet Tabi Bakara şurası eee 102'de. O da nedir? Ve ma eee vettebu ma tutla şeyatin ala mulk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 به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علم لمن اشتراه ما لهم في الاخره من خلق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون هاروت ماروت KPSS'sini biliyorsunuz bu 102 kaledir sihirde şimdi sihri ne zaman tavan yapmıştır Hazreti Süleyman zamanında. Sihir tavan yapmıştır. Hazreti Süleyman'ın zamanında. Hazreti Süleyman'ın zamanında cinlerden insler neydir? Hazreti Süleyman'ın emir altındaydı. Şeytanlar gelip insanlara sihir öğretiyordular. Sihir öğretiyordular. Bu sefer kitabını yazdırıyordular. Hazreti Süleyman'ın haberi oldu. Yahudiler biliyorsunuz Yani Allah'ın en پھر pis pis وفاتر <gazep> Yahudiler sihri şeytanlardan öğreniyordular. Hz. Süleyman baktı, sihir böyle yayıldı, kalktı, sihirbazları yok etti. Ellerindeki kitabı da topladı. Bir rivayette topladı, bir sandıka koydu, kursüsünün altına koydu. Makam kursüsünün altına koydu. Bu sefer şeytanlar bir şey yapamadılar. Hz. Süleyman'dan korkardılar çünkü. Hazreti Süleyman vefat ettikten sonra bir müddet sonra yol gösterdiler işte Süleyman'ın kursus altında. Ne var? Dediler Süleyman neyle amel ediyordu o var. Tabi onun için bu ayet ne zaman indi esbabın üzülde diyorlar ki Yahudiler geldi Resulullah Hazreti Süleyman'ı övdü ya dediler bırak Hazreti Süleyman sihirbazın teçhidir. Dediler. Şeytan yol gösterdi. Dedi. Bakın Süleyman peygamber meygamber değil. Bak altında bu amel ediyordu. Onun دے دلر یہ شیتن ولجھ رہی بخل پیغمبیر میگمبر دے بخ اوتھن بچ لڑا سل شیا کفرمن چی فریت İsrafilden چھ فریتر sihir جلب şeye Onun için Yahudiler ne dediler? Düşmandılar Mikail'den şeye, eee Cebrail'e. Ayette geçiyor Bakara suresinde. <mülüyor> Allah da diyor ha? Ve ma kana aduun ve men Yahudiler çenmiş. İşte onlar suçluyorlar. İşte burada indi. Ondan sonra Allah Subhanahu Teala Taala diyor ki e, Harut Marut da Allah'ın emriyle bir rivayette melektir, bir rivayette melek değiller. İndiler, Allah'ın emriyle bunlar da sihir öğretiyordular Babil'de. Babil'de ne zaman? Nebukat Nısrar zamanında Yahudileri aldım Filistin'den sürücüne götürdü, köle aldıları, Babil'e getirdi. Yahudiler orada ne yapıyordular? Sihir öğrenirdiler, sihir öğretiyordular. Babil'leri etkilediler. Bir rivayette de Bu daha önceydir. Hazret-i Nuh zamanındaydır. Önemli olan onlar ne öğretiyorlar? Sihir öğretiyorlar. Ne diyorlar? Biz fitneyiz. Sihir şifirdir. Öğrenmeyin, şifre düşersiniz. Anlatabildim mi? Bu delildir. Sihirin olduğu hakikattir, vardır, şifirdir. Bu ayetin açıklamasına tefsirlere dönsek, i̇bn Kesir'e dönsek mesela, Kurtubiye dönsek, e, tercüme olan tefsirlerden, bizim de tefsir saadiye dönsek bunu apaçuk Çok güzel bir şekilde anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir de bunun yanında dedik ki e, şey e, Felaknas suraları ne içinmiş? Korumak için sihirden. O da var. Bir de Hazreti Musa'nın sihirbazlarıyla ilgili sihir almış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki bu seb'el mubikati Yeddi Helak edici. Meselelerden uzak durun. İçtinab nedir arkadaşlar? Dedik ki uzak durmaktır. Yapmamak değil, uzak durmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah teala Kur'an'da ne diyor? İçtenibul hamr. Feçtenibuhu. Feçtenibuhu. Yani içkiden, kumardan uzak durun. uzak nedir? Yani o bu odadaysa siz bu odaya girmeyin. Yani o Şam'daysa sen o e gidiyorsa sen git tersine Türkçesi budur. Eyidir nedir ya Resulullah soruyorlar bu seb al mubiqat birinci diyor eşrik billah en büyük mesele biliyorsun Allah'a ortak koşmak. Ha değil ki Allah'tan başka başka yaratıcı var. Bunu İslam'dan sonra kimse demez. Hatta Münücüffar kırej demiyorlar. O kadar insan oğlu akılsız değil. Şeytan düşmanımız da o kadar akılsız değil. Ha olabilir atayistler bunlar Çok akılsızlar, onları işleyebilir bunlar. Ama insanoğlu biraz bir tutam aklı var ise bunu inkar etmez. Allah yeri göcü, küffari Kureyş de inanmıştır. Ama ne diyor? Asıl şirk nerededir? İbadettedir. Onun için bütün peygamberler gönderilmiştir. Allah'a ibadette ortak koşma. Yoksa rızık Allah verir, yağmur Allah yaktırır, hayat Allah verir. Bunu çafirler de Müşrik Kureyşleri de Resulullah zamanında inkar etmiyorlar. Evet. Bu bundan uzak duracaksın. İçtenibuh nedir? Bir yerde şirk var ise orada sen olmazsın. Onun için biz diyoruz ki bir bir cemaatte şirk var ise o cemaate davet için gitmeye bile caiz değil. Anlatabildim mi? Bazı arkadaşlar bazı müşrik şirk işlediği cemaatlere giderim onlarda davet yaparım. Alimler diyorlar caiz değil. Gitme. Ora kim gider? alimlerin babaları gidebilir. O da zarurette. Yoksa gidip ora emir var. Velev ki seni etkilemese bile oraya girmen caiz değil. Çünkü orada şirk var. İçtineb budur arkadaşlar. Yani ki tarafı var. artıdan eksi. Birbirine getirsen ne yapar? Birbirini itler böyle. Ters tepki verir. Böyle ters tepki vereceksin. Bu yedi meseleden. Biri şirk. İkincisi bak ne kadar vahimdir Sihir. Onun için sihirbaza gitmek kâhine, müdyuma cinciye filan gitmek bile Allah kurusun insanı yerine göre çifre götürür. Yerine göre böyüc vabalatır. وَلَوْتِ اِنَنْمَا سَنْ Şimdi gelir hadisler var burada. Üçüncüsü ne diyor? قَتْلُ النَّفْسِ لَتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Boş yere bir nefsi öldürmek insanı haleke götürür. Bu dünyasını o dünyasını da götürebilir. Ama hak yerde öldürebilir Hak yerde nedir? Kısastır. Bir tane babanı öldürmüş. Kadı ona hüçüm verir. Sen ne dersin Evet öldürün. Ha diyersin evet affediyorum bunu affedebilirsin. Daha takvadır Anlatabildim mi? de savaşta bir, bir canı öldürüyorsun. Ne hiç öldürürsün? Çünkü bu din düşmanıdır. Allah'ın dinini yok edecektir. Öldürürsün onu. Yین de İslam dinini gelip içine بدعat sohup fırka koyır. Halifenin emriyle onu da öldürebilirsin. ولو کی Musulmandır. Ki bu حروب ردد bu başlattı. Ondan sonra e, bagiler haricileri vurmak vesaire. Evet. Budur. Üçüncüsü faiz yemek. Onu hiç arkadaşlar biz ne diyoruz? Dördüncün seher Dördüncüsü faiz yemektir. Faiz nedir? Bir alanda faiz var ise oraya girmeyeceksin sen. E ya ben faiz bankaya koyuyorum ama almıyorum bu faiz. E ne yaptık biz? İçtenibuh diyor. İçtenib nedir? Bankanın önünden geçme bile. Koksun alma bile. Anlatabildim mi? Faiz var içinde gitme. E ben koyuyorum faizini almıyorum. Daha kötü. Daha kötü senin gibi e, ulu Şey ne diyorlar? Ulusal koyun. Böyle ulusal koyunları da bulurlar. Ha? Başkaları gelip bir koyun on gözlerinden çıkartıyor. Sen gelip al parayı çalıştırım faizde. Sen onlara ne oynuyorsun? Bir ara içmeklerine yak sürüyorsun. Hem dolardan bir şey almıyorsun. Diyorsun benim paramla siz bol bol faiz yapın. Ya sen Çin'e çalışıyorsun. Anlatabildim mi? Allah, Allah Teala diyor kim faizle çalışsa Kurum kursa Allah, Allah ve Resulü'ne savaş açmış. Onun için biz bankaların önünden geçerken ne diyeceğiz? Allah ticaretinize bereket salmasın. Dememiz lazım. Dinlendir bu. Evet. Beşincisi mi? diyorum yetimin malını yemek. Yani yetim nedir? Rüşüt maslahatın, paranın herini şerrini bilmez. Sen ne yapıyorsun? Onun parasını kendine taraf yöntüyorsun. Bu nedir? Bundan uzak duracak. Yetim malı cömlekten ataştır demiş atalarımız değil mi? Aynen öyledir. Altıncısı zehif savaşta saldırı aslasında Müslümanlar düşmana saldırıyorlar. Sen baktın iş sızak oldu. Ne veriyorsun? Ceri kayıyorsun. Kaytarıp aradan sıyrılıp kaçıyorsun. Sırtını Müslümanlara çevirir. Bu insanı halak eder. En sonuncusu mümin hanımları ne yapmak? İftira atmak. Onun için içtiğine vereceksin. Bu konuda bu kapıdan bir koku çıktı böyle sen bu alanda, bu ortamda bulunmayacaksın. O havayı bile teneffüs etmeyeceksin. Bu da hadis muttefekun aleyhi. Buhari Müslüm ittifak etmişler sıhhatinden. Bir rivayette İmam Tabarani Bezzar مسندinde لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَا اَوْ سُحِرَ لَهُ اَوْ تَكَهَّنَ اَوْ كُهِنَ لَهُ Diyor ki, bizden değil yani benim ümmetimden değil Resulullah derken bizden değil yani benim ümmetimden değil gitsin nerede kendini ümmet bulursa bulsun kim sihir yaptı yani sihir yaptırdı yani çahine, çahinlik yaptı yani çahinlik yaptırdı Evet. Onun için sihir vahdaniyetine Çünkü sihir yapmak için Allah'a şirk koşacaksın emirlerine karşı خوشی خرش جگس عالم لیر نشلر سہر ندر حرم در değil hiçbir şekilde tam tersine caiz haramdan başka da Olduğu yerde bulunmayacaksın. Hiç bulunmayacaksın. Evet. Bir rivayet var, hadis var. Mevzu bir hadis, uyduruk bir hadis. Aslı yoktur tabi. Bunu bazıları, bazı cahiller, bid'atçiler bunu neden amel ediyorlar? Diyorlar ki, Te'allemu sihra ve la te'amel bi'hi. Sihri öğren ama amel etmemel. Yani bir kısmı var uyanık. Ben sihri öğreniyorum. Bakın nedir, ne değil. sihirbazların şeyini ortaya çıkarttım. Ha biz sihri, davetçiler, alimler öğrenebilir mi? Sihirbazların sihrini ortaya çıkartsın. Bu da bile caiz değil. Çünkü Allah-u Teala, e Resulullah bize diyor. İçteni bu. İçtinap nedir dedik? Uzaklaş. Uzaklaş yani. Aramızda batıydan doğu arasında fark olacaktır. Sihirin kokusunu bile almayacağız. Havasını teneffüs etmeyeceğiz. Onun için sihirbazın ne kapısından geçilir, ne meclisinde oklanır, sihirbazı gördüğün televizyonda bile bakmak bunlara caiz değil. İnsanın kalbi nedir? Çünkü sihir göze hoş gelir. Hakikati pisliktir. Yen yani manevi pisliktir, yen yani hakiki pisliktir. Evet. İşte sihirin de hakiki sihir dedik şeytana tapmaktır. Bu nedir? Kifirdir. Ama ikinci nevi sihir, el hafiflığı, sihir olsa, mesela adam üç kağıt yapıyor diyoruz değil mi? İlizyon, ilizyon diyorlar. Ne diyorlar? diyorlar? İzyon. Göz yanıltısı. Göz yanıltısı. Bu şeyler yerine göre kifir olur, yerine göre büyük günah olur. fazladan adam var elinde parayı tutur böyle yapıyor, böyle yapıyor, el hareketi yapıyor, göz hareketi yapıyor... Kulağından bilmem ne çıkartıyor. E, bunlar da böyük günahtır yerine göre eğer bunun da bir haddi var. O hadde gelse nedir? O da çifre gider. Allah kurusun. Çünkü bazı hadislerde sahih olarak Resulullah sallallahu ve sellem ne diyor? men felem Bir tane sihirbazın yanına geldi ama inanmıyor. Ne diyor? Ben bakayım bu sihirbaz ne yapıyor? Şimdi bir günde hepimiz bu hatayı yapıyoruz. Biz gitmiyorsek sihirbaz bizim ayağımıza geliyor. Televizyonda evlerimizde. Hepimiz bakıyoruz buna. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Çiliseye girmek nedir? Veloci tarihi bir yerdir bile caiz değil. Tabi. Onun için sihirbazın da gidip bakım ne yapıyor? Caiz değil. Lem tukbel lehu salatun arba'ine sabahen ve la duaa arba'ine leyle. Bir tane sihirbaza gitse bakım ne yapıyor? Kırk gün kırk gece onun ne namazı ne duası kabul olmaz. Eğer inansa ona o arada olabilir kalbi zayıf gelir. Biz televizyonda gördüğümüz gibi Allah Allah nasıl yaptımını bunu? Diyor Muhammed'e indiğine kifretmiş olur. Evet. Şimdi sihrin hükmünü bildik. Sihri öğrenmenin Ve öğretmenin hükmü nedir? Zaten dedik de ama madde madde alimlerin sözlerini açıklayalım. Ümmet icma etmiş, sihrin öğrenmesi haramdır dedik. Nasıl yanından geçmesi haram ise öğrenmesi minbâbi evlâ haramdır. Bunu alimlerimiz kitapta icma'an naklediyorlar. İb Kodam olsun İmam nevişer elmüşlim dossun hafızıbni Hacer İbni Hacer azkalai olsun Fathöl bari de bunu ne demişler sihir haramdır öğrenme günahtır caiz değil ama şaaffilerden mutahhir şaafilerden bir kısmı demişler ki biz de bunu burada niye getiriyoruz asına getirmememiz lazım ama olabilir bir tane diğer mezhep kitablarında öyle yazıyor. Ayırmışlar. Demişler ki eğer sihirinde çüfür var ise şeytana tapmak filan o çafir olur. Ama cambazlık var ise filan var ise bu nedir? Bu demişler çafir olmaz, böyü olur. Zaten ümmet bunun üzerine ihlif etmemiş ama içtina babından ümmet bu kapıyı sağlam almak için sihirbazın hiçbir nevi kapıyı kapatacaksın. Bir mumine sihirbaz yakışmaz. Nasıl sahabe döneminde bir sahabe hiç sahabe-i bu ümmetin örneği. Nasıl Resulullah ümmete örnektir? Sahabe de ümmete örnektir. Birinci kuşaktır. Hiç gördün mü bir sahabe sihirbaz yanına gitsin, sihirbaz alışveriş etsin? Olmaz. Evet. Sihirbazın hükmü nedir? İcma'an alimler demişler, sihirbaz kafir olur. Sihirbaz شافر در قتل واجب تھر بنس والا اتھانا صاحبہ قسور بہ ہشتر تابیس بلہ ہر سہربا پھل دافر در رقوبت سہر با سن جزا سن جزا cezasında da alimler لر Bu konuda şübh'e icma etmişler. İttifak etmişler. Sihirbaz öldürülür. Bunun üzerinde icma etmişler. Bir kısmı ihtilaf etmiş. Aynen namazı terk eden. Için. Bak namazı terk eden ümmet icma etmiş. Bir tane namaz kılmıyorsa, bir namaz ise Müslüman toplumunda yaşama hakkı yoktur. Onu ne yapacağız? Bir kısmı demiş. Namaz kılmıyorsa, israil ise kafir olarak öldürürüz. Yakalanmaz. Musulmanların mazarında da gömülmez, dua edilmez ona, namazı da kılınır. Bir kısmı demiş hayır, öldürürüz onu ama namazını kılarız, dua ederiz inşallah Allah affedin. En ortaya alın kim demiş? Dedik Abu Hanife. Ne demiş? Davatçı gözüyle bakmış. Ya demiş bunu öldürmeyelim. Toplumda yaşama hakkı yoktur, onun için bunu zindana atalım. Ne zaman aklı başına geldi topluma kazandırırız. Anlatabildim mi? Ama sonuçta ittifak etmişler, yaşama hakkı yoktur. Sihirbazın da eğer sihri çüfrüyse nedir demişler? Öldürülür, kafir olarak bunda ittifak etmişler. Eğer çüfr değilse demişler yine öldürülür. İhtilaf etmişler namazı kılınır mı kılmaz mı? Demişler aynen namazı terk eden gibi. Demişler ki eğer çüfr yokuysa, şirk yokuysa sihrinde, el cambazlığıysa, gözleri sadece büyürse, bunun namazını kılarız, işi kalmış Allah Ama toplumda yaşama hakkı nedir? Yoktur. Evet, bunu da alimlerimiz bu konuda ittifakan e, icma etmişlerdir. Evet, şimdi kaldı sihirbazın tövbesi var mı? Sihirbaz tövbeyi etse kabul edilir mi? Bunda da he? bunda da alimler e, ihlaf etmişler. Demişler Asıl İslam dedikçi bu kapıyı kapatmıştır. Sihirbaz ha asıl olan racih olan İslam devletinde ama İslam devleti dedikçi yani bizim örneğimiz kimdir? Emevi Abbasi de değil. Emevi Abbasi olabilir bazı meselelerde taviz vermişler. Biz Emevi Abbasi başımızın üzerinde yerleri var çünkü onların da Abu Hanife gibi alimleri var iddir vesaire. Ama birinci Bizim Resulullah demiş ihtilaf gördünüz sünnetime ve raşid halifelerin sünnetine sarılın. Değil mi? Sım sıhı sarılınlar. Biz asıs asal meseleye döneriz. Bakarım 4 halifenin döneminde sihirbazın şeyi neydir? Hükmü? Hazret Ömer ki, yazıyor diyor valilerine, nerede bir sihirbaz kadın erçe gördünüz hemen öldürün onları. İslam bu dini, dini kapatmıştır. Sihirbaz sihir üzerinde yakalandır öldürülür. Alimler diyorlar ki biz zahire hükmederiz. Müslümanlar zahire hükmeder. Kadı zahire hükmeder. Zahirde deliller üzerine sabittir sihirbazlık yapmıştır böyledir. Eğer yapmamışsa o o bir tarafta kurtarır. Yen yaptı, tövbe etti. Ya beni öldürmeyin. Ben şimdi aklıma başıma geldi. Tövbe ettim. Alimler diyorlar biz öldüreceğiz. Tevbe etmişsen Allah seni orada tevbeni kabul eder. Seni cennete koyar. Bizim öldürmemiz seni iki şeyden dolayı. Bir İslam'ın hedlerini yerine getiririz. Emirlerini. İki seni bu hed senin için bir kefarettir. Kefaret. Bir de alimler diyorlar ki bir sihirbaz ele geçmedi. Hakimin eline geçmedi. Sihirbazdır, meşhurdur, hakim onu araştırıyor, eline geçmedi. Ondan sonra o sihirbaz tövbe etti. Ondan sonra tövbe etti, birkaç sene sonra sihir de yapmıyor, ele geçti, yine onu öldürmesi lazım, hakim. Öldürmesi lazım çünkü bu kapı ne kadar şiddetlidir. Ama ne zaman öldürmez onu, ne zaman kaç baya sene geçmiş, ...tam tersini yapmış... ...salah göstermiş... ...şey göstermiş... ...orada da alimler diyorlar... ...o şeyin tekdirine kalır... ...zamanın o meçanın... ...o meçanda... ...zamanda sihir... ...baş kaldırmışsa... ...buna da şey göstermez... ...ama sihir baş kaldırmamışsa... ...onu affetmek daha İslamiyet'te şey olur... ...o da neye koyulmuş... ...haçimin şeyine koyulmuştur... İşte işte. ...iştihadine koyulmuştur... ...evet... Şimdi bir mesele daha var. O da nedir? Sihirbaza getmek, yen kâhine, yen medvime getmenin hükmü nedir? Bunu demiştik ama delilleriyle diyeceğiz. Burada da Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem iki halet var. Alimler diyorlar. Biri eğer getmişse ona inanıyorsa ne dedik olur? Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem indirdiğine çifreder. Bu da ne diyor? <gülüyor> من اتا kahinen او عرفا tasaddıqe bima yekul fekad kefer bima enzele bima unzile ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem diyor çünkü cahine geldi müdyüme geldi sihirbaza geldi inandı ona dediğine ha ne olur Muhammed'e indirdiğini indirilenə küfr yani gidiyoruz bir dene parası kayıp benim param nereye gitti aynaya baktırırlar değil mi ayna var mı sizde burada aynaya bakarlar Yani fal faltutallar işte filan senin böyle yaptı filan böyle yaptı. Bu nedir? İnandın ona? Muhammed'in getirdiğine çifredilsin. Hadis sahihtir. İmam Ahmet Hakim rivayet ediyor. Bir tane de celir dedikçi ama inanmaz. Ne olur? Men eta arrafan fesalehu an şey'in lem tuqbal lehu Bu da İmam Müslim rivayet ediyor. bir müdüğün, bir kâhine. Çünkü bunlar da sihrin bir koludur. Bunlara geldin sadece sordum. Burada alimler diyorlar sormak, yani o içtinebe karşı gelmektir. Velev ki inanmıyorsan, kırk gün namazın dedik, kabul olmaz. Evet. Bir mesele daha, o da nedir? Sihri neyle açacağız? Sihri neyden yok edeceğiz? Sihir iki şeyle yok olur. Biri Allah'ın emriyle ayetler, hadisler olarak geleceğiz. İkincisi de sihri sihirle anlatmak. Sihir sihri o kadar eder, eder. Demiri sağda da demir açıl, değil mi? Anahtardan vida açarsın. Tahtayı açamazsın, elin açamaz. Sihri sihir açar. Kişisi de şeytanın yoludur. İnsanoğlunu bu işe çi tarafı şey yapmak için tuzağı kurmuş, çi tarafı de. Yani şeytan insanoğlunda testere gibi çalışıyor. Gidip kesiyor, gelip kesiyor. Değil mi? Yani hem sihir yaptırıyor seni, hem sihrini kendi yoluyla sihirden açıyor. Onun için alimler demişler, sihri, sihirden açmak haramdır, caiz değil. Kim gitse sihrini açsın, aynen şey olur. Sihir cibi olur, haram işlemiş olur. Çünkü bir rivayette İmam Ahmet'in, Ebu Davud'un rivayetiyle diyor ki Resulullah demiş ki sihri sihir açmak da hiye min amelüş şeytan. Bu şeytanın emelindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. İyidir bir musulmanın bir musulmanın sihirbazlar hakkında ne yap yapması lazım? Şimdi biz bildik sihir haramdır, sahir dıkın tehlikedir öldürülmesi lazım yok edilmesi lazım toplumda yaşama hakkı yoktur çünkü sihirbaz ne yapıyor insanların her şeyine karışabiliyor bu gizli bir güçtür bu gizli bir güçtür Allah'a kif etmeden bu güce getiremezsin. neden de bunu Allah koymuş isteği cereyi iradesi gereği intan tarlas onun için bizim görevimiz ne olacaktır bunlara karşı Biz önce inanacağız bu. İslam Akidesini bunu inanacağız. İnandıktan sonra bizim görevimiz bunu tebliğ edeceğiz. İnsanlara anlatacağız bunun tehlikeli olduğunu. Bunlardan sakındıracağız. Kesinlikle sahil, sihirbaz, müdüğün, bunların şeyini, dedikodusunu e, yayılmasına vesile olmak alimler diyorlar caiz değil. Bunlara yakından, uzaktan yetmek caiz değil. Bunlara hiçbir şekilde dataylı yollardan da olsa ben gitmiyorum bir teneyi gönderiyorum Git bak sen sor ben inanmıyorum. Da, ha seninki ne der? Bu da bir nevi. Bu da caiz değil. Bu türlü meseleleri hepsini e, şey yapmak lazım. Elinden geldikçe bir yerde sihir var ise bunu da şeye tebliğ etmektir. Çin bunları cezalandırırsa bunlara اوپل چون دافر Ortak noktada aynen ise biz yardımlaşabiliriz. Anlatabildim mi? Yani kafir devletine gitmişiz biz. Trafik lambaları var. Yeşilde durun, kırmızıda durun, yeşilde geçin. Bizler bunları dinlemiyoruz kafirdiler. Bu caiz değil. Dinlememiz lazım olan. Velev kafir. Çünkü bu ortak şeydir. Yani bugün de çifir devletleriyle, Musulman hakiki halife devleti de olsa, Bir ortak anlaşma yayıyorlar. Bugün de dünyada olduğu gibi aray'ın haramdır. Yani uyuşturucu madde dünya çapında haramdır. Biz halife devletiysek şimdi imza atmalıyız onun altına atarız. Atmamız lazım. Çünkü ortak noktadır. Bu da onlandır. Evet dersi bitirmeden önce kısacası ne kadar kaldı? Bir saat on dakika oldu. Bir 15 dakikada acele İkinci derse koymayalım bunu. Ee, sihirden kuruma ve ilaç yollarını şer'i. Bunları bir hatırlatalım. Birincisi, birincisi dedik ki müjdeyi ne zaman aldık? Dersin öncesinde ne dedik? Ehli imana sihir işlemez, şeytan işlemez. Bunu biliyoruz biz. Elhamdülillah. Ama bunu da tecbiri elden bırakmamak lazım. Biz dedik ki iman daire öyle bir dairedir ki Devamlı çabayla duracaksın orada. Yani tamam ben bu eve girdim, kapıyı çitledim oh yan gelip yatmak yoktur iman dairesinde. İman dairesinde devamlı tekerlerin ne yapıyor? Hızlı çalışması lazım. Yokuşta gidiyorsun. Ayağını benzinden kaldırdın, geri ve gidersin. Anlatabildim mi? Devamlı bir düşman var arkadan çekiyor seni. Bu ne iman İman amelleri ister. ne güc seni, devamlı ihsan derecesine getirirsin. Ama ben buraya yetiştim, burası yeter mi? Evet orası yeter seni, kurtarır seni ama orada durabilsen Durabilmek için de yerinden eser Yerinde sayacaksın. Yani bu nedir? Amel. Onun için, mümine gelmediği için birinci, alimler diyorlar ki sihir sene işlemesin. Yani de şeytan direk sene gelmesin. Şer değil sihirbaz vasıtasıyla. Ne yer Vasvasa, ruya, şer. Cin gelir şey yapar, onu hiç sene girmesin şeytan, ne yapacaksın? Devamlı imanını tazeleyeceksin. İman nasıl tazelenir? Salih amellerden, ilimden, imanını Allah'a tazeleyeceksin. İhlasını artıracaksın. Hakkıyla Allah'a tevekkül edeceksin. Tevekkülün de anlamı arkadaşlar nedir? Dilden değil. Hakiki tevekkül imandır. Çünkü amel kalp amelidir, tevekkül neyle olur? Kavuldan olur, amelden olur. Tevekkül nedir? Hakkıyla Allah'a her şey Allah'ın elindedir. İnanacaksın, bunu da ortaya koyacaksın. Yok taviz vereceksin amelde. Her şey Allah'ın emrindedir ama ben patrona öyle sanki her şeyimi o verir öyle yak onu. Sebep almak ayrı O, he, ona حقیقیت بد ایش دہ دعا چوکھ دعا kesilmemek bu insanın دعا en اللہ صبح e, kuruma ilacıdır neden دین başta şeytandan شیطان şeytanın عدم یہ Kuran'ı çok okumak Kur'an'ı çok okuyan mümin şeytan ona yaklaşmaz. "Tevi diyeceksin ne zamana kadar okuyacağız?" İşte bu soal yanlıştır. Müminin her zaman bir virdi Kur'an-ı Kerim gün 24 saat içinde olması lazım. Kur'ansız mümin olmaz. Nasıl Resulullah Kur'ansız değildir? Sahabe-i Kiram devamlı vardır. Yani alimler limit koymuşlar. En azından günde bir cüz okuyacaksın. En azından en zayıf imanlısın ayda bir sefer ketim yapsan Kur'an ya işte Kuran'ı Devamlı okumak Kur'an nedir Şifadır İsra sırasında 85 ayyeta onnez zilummin el Kur'an ima şifaun ve rahmetun lil muminin Kur'an şifadır Rahmettir muminlere inmiştir Kuranı okudukça bir zırhtır ve Şifadır Kalbinde زیخ دا hastalık دا varیسا, Kur'an'ı okuyor okuyor, sen anlamadan otomatik ilaç oluyorsun. Evet, üçüncü Fatiha surasını okumak lazım. Fatiha surası biliyorsunuz ummul kitaptır. Özellikle hastalık geldikten sonra ister sihir, ister vesvesa, ister nazar, ister hasedet, ne hastalığı şeytanın Ne hastalığı var ise Fatiha surasını okuyup üzerine silmek lazım. Bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeye diyor ki diyor Fatiha'yı okudu doğru mu? Diyor ne bilirsin bu rukiye'dir. Fatiha rukiye'dir. Teç başına rukiye'dir. Biliyorsunuz o sahabe bir tane e, e, akrab çaldı onu okudu üzerine şifasını buldu. Fatiha hakikaten şifadır. Her zaman biz Fatihe'yi günlük adet haline getirmemiz lazım. Nasıl bazı insan var adet haline cebinde ağır çeşici var. He? Biraz baş ağrı, tak bir tane atıyor. Olması olmaz olmuştur. Yani tanisyonu var tanisyon ilacı alıyor. Senin de ilacın müminin Fatihe'dir. Devamlı sabah kalktın üfle akşam üfle üzerine sür. Hatta çocukların üzerine sür. Bu rivayetlerde de var. Evet dördüncisi Bakara surasını okumak nedir? Ee, Bakara surası şeytandan bir zırhtır. Bir evde Bakara surası okunsa eva şeytan giremez. Bu kaidedir. Hatta bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bakara surası okun o berekettir. Onun terç etmeyi kıyamet gününde hasrettir. Bir de ne diyor? Devamı hadisi Ona da sihirbazlar gelemez. Yani Bakara surası engeldir seni sihir işlesin. Anlatabildim mi? Onun için bugün de alimlerimiz sihrin çözümünde ne derler? Bir evde cinli var şeytan var ise, rüyalarına giriyorsa, sihir işlenmişse evde, sabahtan akşama gidin Bakara surası okunuyor. Zıhtır şeytanlar. Evet. Beşinci Bakara surasının ayetların en faziletlisi nedir? Ayetel Kursu'ydı. Ayetel Kürsi bizim olmazsa olmazımızdır. Zaten 5 vakit namazda olması olmazımız olması lazım. Namazdan sonra okuyoruz 5 vakit. Biliyorsunuz bunu. Yani tesbihatlerden sonradır. Ondan sonra sabah akşam dualarında her zaman Ayetel Kürsi'yi okuyup üflüyüp üzerine de silmek bu nedir? Sünnettir. Bundan vazgeçmemek lazım. Çünkü Ebû Hureyre'ye dediği bir şeytan ne dedi? Ben sana bir şey diyeyim ki sahih hadiste geçti gibi her yattığında yatağına girdin ayetel kürsi oku üfle üzerine şeytan o gece sana gelemez. Sihirlerde de alimler diyorlar cehennede şeyceler olur. Zaten bir adı da sihirdir gece dağılır. Göz görmeden sihir insana gece işleyebilir. Evet. 6. E, Bakara suresinin Son ayetleri Amener Resul var ya bu da çok önemlidir. Bukhari üstünde geçtiği gibi kim Amener Resul'unu geceler okusa ne olur? Evet. Allah'ın, o ona yeter. Allah'tan bir kefalettir ona. Amener Resul'u yatmadan önce evde okuyacaksın. Ondan sonra ne okuyacaksın? İhlas, felak, nas, üçer sefer. Evde yatmadan önce. Bak bizim camilerde yatsı namazından sonra okurlar. Çünkü her şeyi camide paketliyorlar. Evo bir şey koymuyorlar. Anlatabildim mi? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evlerinizi kabristen yapmayın. Sünnetleri bile evde kılın. Camide 4 farzı kıldın, çık camiden tesbihatten sonra. Çık gel evde, hem sünnetini kıl, hem mutrini kıl, hem de bunları oku, e, şey yap. Sekizinci, şer'i rukyalar. Ölçüleriyle yapılması insanı sihirden ilaç eder. Hadis Müslim'de geçtiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا بَأْسَبِ الرُّكْيَ مَا لَمْ يُكُمْ فِيهِ شِرْكَا Şirk olmadığı rukyaya da bir mahsur yoktur. Rukya nedir? İşte bu ayetler, bu hadisleri okursun üzerine bir de hadisler var. Bizim bu sihir kitabında bu sihir kitabı kuraba yayınlarından çıkmış. Bu anlattıklarımızın birçoku bunun içinde var. الحمدللہ nasıl şeytandan kurulursun sihri nasıl çözersin burada o ayetlar var, var. اللہم شافی انت شافی اللہم شفاً لَا يُغَادِرُوا سَقَمَن bu ayetların tercümesi de var burada Türkçesinde diyebilirsin Arapçasın üflersin silersin üzerine bu seni Allah'ın izniyle kurur bir de alimler dokuzuncu diyorlar ki 5 vakit namazı zamanında kılan sabah akşam zikrine muhafaza eden sihir ona işlemez alın size müjde ama sen bırakıyorsan ben ne yapayım Allahu Teala ne yapsın bize değil mi biz kapıyı aralıyoruz sen kapıyı kapatma konuşunu hırsız et olur mu böyle bir şey sen kapıyı saklam kapat kimseyi hırsız etme ama sen kapıyı açık koy şeytan dalar içeri ondan sonra he Yani de eve girerken ne Bismillah diyorsun, ne Ehli Beyti'ne salam veriyorsun. Şeytan da diyor, haydi diyor hem yemeği hem uyumayı bu evde bulduk. Ama salam versen Ehli Beytine, Bismillah desen şeytan diğer geri dönün, burada izin giremeyiz. Ne akşam yemeği var, ne yatma yeri var burada. Hadiste geçiyoruz sahi. İşte budur. Biz yemekçi düşmanımıza kapıyı aralıyoruz. Onuncu alimler diyorlar ki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Bütün yasaklarından uzak olana sihir işlemez. Ya insanlık hali yolu işlese de hemen tövbe edene sihir işlemez. Şeytan işlemez bile. Yok be sihir. Sihir en kötüsüdür dedi şeytan. Şeytan işlemez. 11. alimler diyorlar evimizi evlerimizi neden kuruyacağız? İçinde timsallar koymayacağız. Timsal nedir? Yani put, bir heykel, bir put. میں سو عادم ریس میں چل لیسور یا بیدین ور یمیر کتب یامبیر ات یمیر و شیل بلر حب سن ختمہ مز لاز سن شیان گیل بلائے سن سلولگی چول مس رحمت میل şeytan مسا شیطان عذہ شیطہ شاہیان عذہ سو رحمت میل چھ شیطان جو سر سی اللہ تعالیٰ قرمہ یہ سانو قرم o تر سن e dışarı anlamı gelir, düşmana ne yapıyorsun? Davet ediyorsun. Davet ediyorsun. E, i̇yidir. Bir de ne? Fotoğraf, resim olmaması lazım. Fotoğraf bile, velev ki alemler fotoğraf caizdir demişler ama asması caiz değil. Ayan bayan durması açık alanda caiz değil. O yine şeytan gelir oraya. Anlatabildim mi? Bunları hepsini çıkartacağız. Bir de evde ne diyorlar şey ya? haç? Haç Hac. Hac ve haca benzeyen hiçbir şey olmaması lazım. Çünkü bu haç şeytanın işidir. Bunu şeytan, Hazreti İsa'yı e, cuva öldürdükten sonra bunlara, Yahudilere bu yolu göstermiştir. İşte Hazreti İsa'yı çarmıha aldılar. O çarmıha'nın sambolu bugün de Hristiyanların samboldur. Bunu hiçbir şekilde evde koymayacağız. Bazen bazı şeyler var harça benzer. Onları da yok etmemiz lazım. atabildim mi? T harfi gibi ta harfi gibi vesaire bunları yok etmemiz lazım. Onçinci onçinci Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yedi tane Medine hurmasından yen ona o gün sihir işlemez. O da nedir? Acva diyorlar ona. Ufak hurma Medine'de çıkar sadece. O işlemez. E tabi bu bizim için geçerli değil. Ne yapalım memleketimizde yoktur. Ama insan e, haca giderken, bazı arkadaşları mesela onu seccade getirir, tesbih getirir, takke getirir, bilmem ne getirir, kazak getirir, süs eşyası, ya bunlar hepsi burada var, sen bana getirirsen yarım kilo o hurmadan getirmen en azından dersin, değil mi? Bu çünkü burada yoktur, velev ki burada Fatih'te satıyorlar, çok pahalıdır, 70-80-90 liraya satıyorlar, kürasını. Ama alimler diyorlar ki onu bulmadın inşallah normal hurma da niyetten yesen onun yerine geçer. Bazı alimlerimiz de öyle söylüyor. Normal hurmacında 7 tane yesen onun yerine geçer inşallah çünkü sen zarurattır. 13. sihir işlemişse seni ne yapacaksın? Zemzem suyuyla yıkanmak lazım. Zemzem suyla yakanmak şifadır. Ebdes edersin, yakanırsın, taharet edersin. Hepsi caizdir. İçersin bol bol. Çok rivayetler var. Biliyorsunuz bu internette de yayıldı. Ee, bir Tunuslu kadın. Bu çok meşhur oldu. Bün oldu yani. Ee, Fransa'da gitmiş tamam demişler kanser olmuşsun. Üç dört ay ömrün var. Sonra bu kanser seni götürecek. O kadın da böyle derken kocasına demiş beni götür ben Mekke'de ölmek istiyorum. Onlar gitmişler mekçede, demişler üç ay burada kalalım Bu kadın da üç ay, 4 ay mekçede hiç çıkmamış. Şey ibadet ediyor, bol bol zemzem suyu da içiyor. E bu üç ay, dört ay, 6 ay oldu baktı bu kadın sihatı toparlandı kadın ya. Hiçbir şey kalmadı, eskiden zor yürüyordu, şimdi ceyran gibi oldu. Ciddiler ciddede doktora gitmişler, avrakları götürmüşler. Ya doktor demiş sen benden saksın, ne, sen, bu, bu filmler senin değil aslında. Bu şeyler senin değil. Bu beledersen hemen uçağa minmişler Fransa'ya gitmişler aynen hastaneye. Gitmişler, almışlar kontrol Allah Allah demişler sen o kadın değilsin. Olmaz imkanı yoktur ya. Bilgisayarda her şey var. Onun için zemzem suyu şifadır. Resulullah sahih hadiste diyor zemzem suyu ne niyetten içsen o niyet seni isabet eder. Yani ben zemzem suyunu kaldırdım içtim bir hastalık var ben de kristolum kalmasın diye. O niyetten içsem Allah'ın izniyle kalmaz. Ama o niyet çok önemlidir arkadaşlar. Dilden değil inanarak içeceksin. Onun için Resulullah bir rivayette de bir rivayette diyor zemzem suyu diyor mübarek bir sudur. Acı tok eder diyor. Gıdadır aynen zamanlar. Bilirsiniz Abuzar kaç gün kaldı? Ee, 15 gün kaldı iki bir on gün kaldı neyle içirdi? Mekke'de sazi zemzem suyu içirdi. Evet. Bir de on dördüncü, e, çörek otu. Çörek otu biliyorsunuz çok e, sihirde geçerlidir. Her şeyde geçerlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki çörek otu bir ölümü engellemez. Bütün derde ilaçtır. ya e, Sihirde bir hastalıktır dedik. Ona nedir? İlaçtır. Çörek otunu yiyesek Günde yedi tane alimler diyorlar. Ağzına alırsın 7 taneyi. Böyle dişiyle yaralarsın onu sadece. Utarsın onu. Allah'ın izniyle ne nazar, ne sihir, hiçbir şey seni o gün işlemez. 7 tane. Ama inanarak bunu yapacaksın. On beşinci, eğer sihir sene yapılmışsa ne yapacaksın? O araştıracaksın evde ne var enormal bir şey? Onları yok etmeye çalışırsın. Mesela biliyoruz biz sihirde her zaman bunun düğüm var, e, kıl var, muska var, bilmem ne var. Oları yakmakla yani yok edeceksin. Bunları biter. 16 en sonuncu tecrübe eden selef alimleri bir çözüm koymuş. O da tecrübe yapmışlar. Doğru olduğu için tavsiye etmişler sihirden. Biz biliyoruz şeytan e, temiz kokulardan e, güzel şeylerden kaçar. sidir e, ağacı da mübarek bir ağacıdır. Balın da Resulullah sidir balını severmiş. Sidir ağacı Türkçesi bilmiyorum nedir. E, Yemen'de meşhurdur. Yemen sidir balı. Başka yerde de var ama Yemen ki meşhurdur Resulullah severmiş bir ağaçtır. Onun yaprağını kurutursun, döyersin. Onu suya katarsın. Kur'an-ı Kerim okur üzerine şifa ayetleri. Onu içip canına, bedenine sürmek onun bir mahsuru yoktur. Evet, dersi bitirmeden önce bazı şeylere dikkat çekelim, sihirlen ilgili. Ee, gerçek uzadı biraz ama olsun. Ee, birinci diyor ki, ne dedik biz ki? iman edeceğiz. Neye iman edeceğiz? Her şey Allahu u Teala'dendir. قُلَّنْ يُصِيبَنَا اِلَّمَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ Muminin surası 51. ayette. Her şey Allah'tandır. Allah ne yazmışsa bize olur. Onun için başımıza geldi, demeyelim niye ben? Desen şeytana uydun sen. Desen şeytan seni işleyebildi, şeytankarlı çıktı. Teslim olacaksın. İkincisi, eğer sene sihir yapıldı. Çi yapılabilir dedik çi tecrübe için. Mumin'e gelmez ama istisneler de kaideyi bozmaz. Ben bir gün bakarsın, haflata düştüm, o gün sihir işler benim. Çünkü şeytanlar bilacıkta oradan durmuş başımızın altında. Elleri tetikte bekliyorlar. Ne zaman gaflete düştük oradan uğrarlar bizi. Anlatabildim mi? Ya düştük ne deriz? Ya niye ben? Ben idim Niye bel oldum? Ya sen ne olur? Şeytan. Ne demen lazım? Musibette ne dememiz lazım? İnna lillâh ve inna ileyhi raciun. Her şey yani bu nedir? Teslimiyettir. O teslimiyeti gösterse Allah'ın izniyle şeytanın belini büçersin. Bir de alimler diyorlar ki sihir geldi sana muhakkak bilme vallahi Allah'tandır. bil kendi hatanlandır Kul huwa min indi enfusikum ve ma asabakum min musibetin febima kasabat aydikum vallahu yaghfur an katir Sure 30 Ne diyor bir musibet başınıza geldi yaptığınız işlerden dolayıdır. demek ki Allah Teala'yı suçlamak nedir haşa ve kefk cifre kadar insanı götürür itiraza gelir ne yapacaksın Bu Allah'tandır diyeceksin. Ben günah demişim Ben yaptığımdan dolayı bu günaha düştüm. Yani de imtihandır. Kalpler nasıl olur? Muminler. Hazreti Eyyub ne oldu? biliyorsunuz hasta oldu. Her insan, her çeşi bir türlü imtihan eder. Ee, onu bilmesi bilmemiz lazım. Şifa sadece Allah elindedir. Onun için dedik sihir sihirden açılmaz. Sihir Sihirden atılmaz Hiçbir suratta caiz değil. O zaman ne diyeceksin? Hazreti İbrahim'in dediği cilbi. وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ Ben hasta oldum. Allah bana şifam verir. Onun için Allah ne emretmiş? Ayetler, bol bol, hadisler, üflemeler. Bunları yaparız. Ne yaparız? Allah'ın izniyle şey yaparız. Bir de musulman eğer musibette olmasa tabi, Olsa daha fazla Allah'a yahun olması lazım. Gece gündüz gecenin üçte birinde yer varması lazım. Gözyaşıyla Allah subhanehu teala muhakkak isticabi eder ona. Eğer sen bütün sebepleri aldın. Sahlam musulmansın. Dört dördlü musulmansın. Ama yine sana sihir işledi. Bu nedir anlamı? Demek ki Allah teala seni en son imkan ediyor. En son imkanındır bu. Eğer bundan geçtin, bu da Çin'de yaşanmıştır. işte Eyyub Peygamber'de, bir de Resulullah'da sallallahu aleyhi ve sellem. Bak biz bunu unuttuk söyleyelim Aslında da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muttakilerin imamıdır. İmamların imamıdır. He? Ama sihir işledi mi ona? İşledi. Lebib İbni Asım, Yahudi sihir yaptı ona. Tarağından, e, tarağıyla, saç teliyle Ee, hurma erçeç e, hurma ağacının tozunun kabuğu var. Onu ile beraber kattı. Bir ansarının kuyusuna attı. Resulullah'a sihir yaptı. Çok büyük sihirbazıydı o. Yahudi. işledi mi işledi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne de masumdur? Teblihte. Elhamdülillah. Çok sürmedi. Ama teblihte işlemedi ona. Ne işledi? Bazen evde bazı şeyler, hareketler yapıyor, nedir yapıyor ama yapmamış. Resulullah. Onun için hemen Zibril geldi, dedi, ya Muhammed dedi, sene sihir yapmış, lebit, o kuyuya datmış. Da Resulullah gönderdi, kuyudan çıkarttı, yok etti onu. Sihri çözüldü bir de, ne öğretti ona? سببی نزول معووزت فلق نس burada indi. İşte قل عوض برب الفلق قل عوض برب نس burada indi. Tabii bu ne akılciler inkar ederler. Ama bu sabit tereh sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ama veliçi Resulullah sünnet e, sihir oldu ama tebliğde masum olduğu için sihir de olsa Resulullah Allah'ın emrinden e, al-masumdur. Onun için ne bilindi bu sadece sadece hatta dişde camide çürüç at namaz kılıyorum bunda işlemedi onu. Neden? Çünkü örnektir. fiili de sünnettir Resulullah'ın ümmete. Ne de oldu? Sadece ehli çıktı. Onun için ee, bu imtihandır. Eğer bu imtihanı kazansan ne olur? Şey olur. Bir de alimler diyorlar ki sihir en çok zaman ne zaman gelir? Bir çok korksan. Bak çok korksan. Korkak olsan. Her tıktan korkuyorsun. Gece karanlıktan korkuyorsun. vehim giriyor sana. Sanki gözüne bir şeyler görçürür. Sen Şeytanın işi seninle kolaydır. Anlatabildim mi? Bir de aşırı sınırlansan öyle sınırlanıyorsun ki ne dediğini bilmiyorsun, eşe kırıyorsun aklın çitleniyor. öfçe Öfke, sihir orada şeytanın işi kolaydır. Bir de hayvani şekilde alimler diyorlar cinsel ilişkide orada sihir sana işler. Nasıl hayvanı bu gün de artık açıklamaya gerek yoktur. Ne kadar adi işler yapıyorlar. E, bellidir bu batılılar Sağ olsun bu e, şey vasıtasıyla, uydular vasıtasıyla, internet vasıtasıyla bu kültür de yayıldı. O aslında o aslında çok rahatça şeytan sihirini işletebilir işletebilirsin. Ne olur sen? O aslında da Hayvani devreniş. insani değil. Allah-u Teala insanı erkek dişi yaratmış, ilişkiyi de halal kılmış ama kriterlerini de, adabını da, üçlüğünü de öğretmiştir. Ama bu batılıların yaptığı nedir? Bunlar, yani hayvanlar yapmaz zaten onu. Hayvanlar, hayvanlarıyla bak yapmaz. deve gider gizli yerde bu ilişkiyi yapar. Bazı hayvanlar var yapar ama kim yapar bunu? Donuz. Onun için bir tane deyus oldu, donuz derler ona. Evet. İşte burada bunu da şey yapmak lazım. Bir de şifaların ilacı nedir? Şifanın en büyük ilacı peygamberlerin davetteci kullandığı ilaçtır. O da nedir? Sabır. Sabredeceksin. Çünkü sihrin ilacında yoktur ağrı kesici bir haftada seni yetsin. Sabredeceksin. Devamlı alacaksın. Hazret Eyyub'u gözünün önüne koyacaksın. عمڑی سیر evet. yani o toplumdan internette bile sihirbazların şeylerine بازل sihir nasıl گرنیت nasıl olur نسل bakayım bunlardan uzak duracaksın Bunlar بل ان Bir de baba بابا görevi, sabah akşam kendisini üflemiş gibi çocukların da yatakta üflesin her şeytan yapsın bir de caiz değil bir musulman için dedik ki sihir yaptırsın yani büyü yaptırsın bir musulman bir musulmana aziyat vermesi nedir caiz değil bir de sihirbazları tanımak, tanımak için alimlerimiz diyor ki nereden tanırsın adam hoca hacı kılıfına girmiş ben senin için yazıyorum O nuskada ne olur? Okunmayan kelimeler olur. Anlatabildim mi? Bu sihirbazlıktır. ya yani senin anının adını sorar, yani babanın adını sorar. Bunlar nedir? Bunlar müdüyümcüdürler. Bunlardan uzak duracağız. Eğer nuska filan istiyorsak salih insanların yanına gideceğiz. Alim, salih. Anlatabildim mi? E, Belirirsin ki bunu, bu meselede de ihtilaflidir. Yani nuska, asır rüquya okumakla olur? canını üfleyeceksin, okuyacaksın çünkü Kur'an-ı Kerim inmemiş bazı alimler cevaz da vermişse çünkü bu kapıları kapatmak için diğer alimler ne yapmışlar? Yok demişler. En büyük meselede alimler diyorlar insan bir hastalığa düşse ki sihir böyük hastalıktır. Bunlara düşse ne yapacaksın? Ben kendi nefsimdendir. Hemen Allah'a tövbe edeceksin, istiğfar edeceksin. Allah'a söz vereceksin. Allah'ın izniyle bütün hastalıktan Şifa bulursun. Allah hiçbirimizi şeytanın oyununa tuzağına düşürmesin bütün musulmanı muslümanları şeytanın tuzağından kurusun bütün musulmanları dinlerini öğrenmeye öğrenme öğrenmeye nesip etsin öğrenciler dinleriyle de amel etmeyi nesip etsin alhamdulilla <messizlik> her Rabbi amin sala selam aase edil Musseleyin